Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum. Kur'an'ın evrensel mesajının kavranması için nazil olduğu dönemdeki toplum ile inanç ve fikir mücadelesinin anlaşılması çok önemlidir sevgili dostlar. Tarihinin her döneminde hak ve batılı birbirinden ayırmak, İnsanlığı hidayete sevk etmek üzere Allah Subhanahu ve Taala tarafından gönderilmiş olan elçileri yalanlayan ve onlara karşı düşman kesilerek mücadeleye girişen insanlar olmuştur. Peygamberler zincirinin son halkasını oluşturan ve bütün insanlığa rehber olarak gönderilen sevgi, şefkat ve merhametin peygamberi Resulullah Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ve onun tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'de gerek ilk muhatapları Mekke müşriklerince gerekse de daha sonraki dönemlerde İslam'ı zulüm ve haksızlığa dayalı düzenleri için en büyük tehdit olarak algılayan inkarcı topluluklarca alaya alınmış ve yalanlanmıştır. Hiçbir delile dayanmayan, Akıl ve mantık dışı iddialarla, Rasulullah aleyhisselam ve Kur'an ile mücadele eden Mekke müşriklerinin iddiaları, Kur'an'da açık bir şekilde dile getirilmiş, böylece bir taraftan giriştikleri mücadelenin ne kadar yanlış olduğu ortaya konarak, Resûlullah aleyhisselam ve müminler teselli edilirken, öte yandan da aynı hatalara düşme tehlikesinden kurtarmak üzere bütün insanlar uyarılmıştır. Zira tarih değişse de mekan değişse de hadiseler genelde aynı şekilde tekrar etmektedir ki günümüzde de hiçbir bilgiye dayanmadan sırf cehalet, önyargı, fikir fanatizmi, ideolojik yaklaşımlar ve inatlarından dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselama ve İslam'a karşı körü körüne düşmanlık besleyen haksız iddia ve ithamlarla Resulullah Aleyhisselam'ı ve Kur'an'ı karalamaya çalışan, Müslümanları tahkir eden bazı toplulukların varlıklarını biliyoruz. Onların iddialarındaki hata ve tutarsızlıklarını görmek ve niçin bu iddiaları ortaya attıklarını kavrayabilmek için, Mekke müşriklerinin ve daha önceki müşrik toplumların ve inkarcıların Peygamber Efendimiz'e değil sadece, kendi dönemdeki peygamberlere ve getirdikleri mesajlara yönelik eleştiri ve ithamları topluca el almak, hangi sebeplerle bu iddialarda bulunduklarını kavramak gerekmekte. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de zaman zaman tekrarlanan bu iddialara, Kur'an'ın vermiş olduğu cevapları, başta tefsir, hadis, siyer, tarih kaynakları olmak üzere, diğer bilgiler ışığında bir araya getiren birçok çalışmalar mevcut. Sayısız nimetlerle donatılarak en müstesna varlık olarak yaratılan insan, tevhid çizgisinden ayrılmadan Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamakla sorumlu tutulmuştur. Rabbimiz, dostumuz, yaradanımız, kıymetlimiz Allah subhanahu ve teala, emir ve yasaklarına uyma noktasında da insanı yalnız bırakmamış, tevhidi yaşama hususunda örnek olmaları için onlara kendi tanıdığı ırk ve cinsten toplumun bildiği itimat ettiği ahlak ve erdem bilgileriyle meşhur olan müjdeleyici ve uyarıcı elçiler peygamberler göndermiştir. Gönderilen bütün peygamberler Allah'ın bir olduğunu zatında ve sıfatlarında ona benzeyen onun güç ve otoritesini paylaşacak başka ilahlar olmadığını, hiçbir şekilde şirk koşmadan yalnızca ona ibadet edilmesi ve yalnızca ondan yardım dilenmesi gerektiğini insanlara bildirmişlerdir. Bu ortak dinin ismi, malum aileleriniz İslam'dır. Buna teslim olanlara da Müslüman denir. Müminlerin dostu Allah Azze ve Celle insanlığa rehber olarak gönderdiği bütün peygamberleri insanlar içerisinden seçerek onlara davetlerinde uyumaları gereken yöntemleri bildirmiş, her peygamber kendisine bildirilen usuller çerçevesinde davetini tebliğini yürütmüştür. Ancak insanlık tarihine baktığımız zaman, peygamberlerin gösterdiği doğru yoldan uzaklaşan insanlar, Allah'ın varlığını kabul etmelerine rağmen, onun birliği noktasında ihtilafa düşmüşler, bir kısımları. Peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid inancından uzaklaşan insanlar, zamanla Allah'ın yarattığı canlı ya da cansız varlıkları, ona ortak koşmuşlar. Sadece Allah'a kul olmak, yalnız O'na ibadet edip, ondan yardım dilemek yerine Allah'ın yarattığı başka varlıklara ibaret eder ve onlardan medet umar hale gelmişler. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle peygamberlik halkasının sonuncusu olmak üzere kıymetlimiz, mürşidimiz, şeyhimiz, önderimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tüm insanlığa tevhidi tevhi tebliğ etmek üzere müjdeci, yani iman edenleri tabi olanları cennet ile müjdeci, reddedenleri cehennemle uyarıcı olarak göndermiş ve inne الد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ ayetin hakikatince, Allah katında din ancak İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. ayet ve yine Ali İmran Suresinin 85. ayetince, kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din hiç kimseden kabul edilmediği gibi o kişiden de kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacak zanni delillerle. Daha doğrusu ve vehimlerle din ihdas edenler, vahyin tebliğ ettiği dinden uzak kalanlar, zan ile mahşer günü karşılaştıklarında yok olduğunu görünce hayale düşecekler, diyor bir nevi. Allah böyle buyurarak İslam'ın dışındaki tüm dinlerin batıl olduğunu bildirmişti. Bütün peygamberler, Hz. Adem'den Hazreti İdris'e, Nuh Aleyhisselam'a İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a Yakub'a, Yusuf'a bildiğimiz ismini bilmediğimiz tüm peygamberlere tevhidi insanlara duyurma noktasında sıkıntı çekmiş olduklarını bize gösteriyor ve hemen hepsi de uyarmakla görevli oldukları kavimlerden tepki görmüşler ve küfür ve şirkin ana hedefi olmuşlar. Önceki müşrik toplumlar gibi Mekke müşrikleri de Peygamber aleyhisselamla, onun şahsında Kur'an ve İslam'la mücadele etmişler. Canımızın canı, ruhumuzun sahibi, evvelin ve ahirin, zahirin ve batının hakimi Allah, subhanahu ve teala, böylece tevhide karşı amansız bir mücadele içerisine giren, Mekke müşriklerine karşı mücadelesinde, Peygamber aleyhisselamı hiçbir zaman yalnız bırakmamış, Göndermiş olduğu ayetlerle onu teselli etmiş. Arap Yarımadası, doğusunda Basra ve Uman Körfezi, güneyinde Hint Okyanusu ve batısında Kızıldeniz ile çevrili bir coğrafyada, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasındadır. Hicaz, Necid, Yemen ve Tihami olmak üzere dört bölüme ayrılır. Mekke, Medine ve Taif gibi önemli şehirler arasında alması bakımından, Hicaz bölgesi ayrı bir önemli. Mekke'nin dini bir merkez olması yanında, Yemen'den başlayıp, Akabe Körfezi'ne ulaşan ticaret yolunun, Akdeniz limanına ulaşması eskiden beri bölgenin önemini arttırmış. Özellikle Hicaz ve Necid bölgesi, yabancı istilalarına maruz kalmamış, nesebine ve diline yabancı unsurlar karışmadan, safiyetini koruyabilmiş. Bununla birlikte, siyasi ve ticari münasebetler yoluyla, diğer toplumlarla etkileşim halinde bulunmaları nedeniyle dini ve kültürel açıdan onlardan hiç etkilenmediklerini de söylemek mümkün olmaz. Arabistan'ın asıl sakinleri Araplar olmakla birlikte İran'a yakın yerlerde İranlılar, Yemen'de İranlılarla birlikte ebna oğulları Hicaz bölgesinde Medine, Hayber, Vadil Kura ve Fedek'te Yahudiler, Arap Yarımadası'na çeşitli yerlerinde az da olsa Habeşliler, Rumlar ve Mezopotamyalılar bulunuyor. Hicaz bölgesinde bir devlet yok, bölge birçok Arap kabilesinin kontrolünde bulunuyor. İslamiyetin Resulullah Aleyhisselam ile ortaya çıktığı sıralarda Arap kabileleri bütün Arabistan'a yayılmış durumda, Başta putperestlik olmak üzere Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve Sabiyelik de Yarımada'da meşhur olan dinler olarak karşıya çıkıyor. Arabistan Yarımadası'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mekke, etrafı dağlarla çevrili, zirata elverişsiz bir yerde kurulmuş olmasına rağmen Kâbe'nin burada olması sebebiyle dini, sosyal ve ekonomik açıdan çok ayrı bir önem taşıyor. Ali İmran suresinin 96. ayetinde işte izbillah inna <gülüyor> <gülüyor> Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet elbette Bekke'de, Mekke'dir. Âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir. Ayette ifade edildiği üzere şehrin adı Kur'an'da Bekki olarak da geçiyor. Aynı şekilde Zebur'da da bu eski yerleşimleri Bekke olarak anılıyor. Dini kaynakların dışında başta Batlamyus coğrafyası olmak üzere birçok batılı kaynaklarda da buranın eski bir yerleşimleri olduğu bildiriliyor. Mekke, Hazreti Adem tarafından inşa edilen ancak Nuh tufanı ile yıkılan Kabe'nin temellerinin Allah Azze ve Celle'nin emri üzerine Hazreti İbrahim'in oğlu ile yani İsmail aleyhisselam ile birlikte yeniden inşa etmesini mütakip, Zemzem suyu ile Safa ve Merve gibi kutsal mekanlar ve hac ibadetinin yapıldığı Arafat, Müzdelife ve Mina'nın burada olmasıyla ...önem kazanmış. Hz. İbrahim aleyhisselamın soyundan gelenlerin tevhid dininden ayrılmalarına rağmen Kabe önemini yitirmemiş. Mekke dini, ticari ve sosyal bir merkez olma özelliğini kurmaya devam etmiş. Mekke civarındaki bölgelerde sosyal çalkantılar ve siyasi istikrarsızlıklar içerisinde insanlar korku içerisinde yaşarken haram mantıkası kabul edildiği için Mekke'de insanlar güven içerisinde yaşarlarmış genel anlamda. Ancak Kabe kutsallığını korumasına rağmen Mekke'de İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid inancı yerine putperestlik hakim olmuştu. İslam'ın ortaya çıktığı sırada Kureyş kabilesi Arapların Araplarca iskan edilmiş olan ve onlar tarafından idare edilmekte olan şehrin nüfusu Yabancı kökenlerle birlikte 10 bine yaklaşmaktaydı. Şehrin yönetimi ise ileri gelen 10 ailenin teşkil ettiği oligarşik bir idarede, Emeviler askeri, Haşimiler ise dini fonksiyonları yüklenmiş durumdaydı. Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalip, Mekke şehir devlet oligarşisinin 10 başkanından birisiydi. Mekke'de yerleşik hayat yaşamalarına rağmen toplum yapısı Bedevilerinki gibi kabile esasına dayanıyordu. Kabile hayatında temeli intikam duygusuna dayanan kan davaları, düzeni sağlayacak merkezi bir otoritenin bulunmaması sebebiyle oldukça yaygınlaşmıştı. Kabileler arasında siyasi, sosyal sebeplerle baskın, yağma ve eyyamül arap denilen savaşlar hiç eksik olmazdı güneyden ve kuzeyden gelen ticaret ehlinin de orada yerleşmesiyle Mekke ticari önemini arttırmış, büyük bir serbest sahibi Mekkeli aristokratlar daha çok zengin olmak için başta faiz ve tefecilik olmak üzere ticarette her türlü kazancı meşru görür hale gelmişti. Aile hayatında nikahın dini bir mahiyeti yoktu, nikahsız yaşama, Sürelik nikah yani bizim meşhur nikah diye bildiğimiz ya da eşleri karşılıklı değiştirme nikahı bedel, bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi ona sunma, nikaha istibda, büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenebilmesi nikahı makt, başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi nikahı şigar gibi İslam'ın sonradan yasaklayıp ortadan kaldırdığı haram kıldığı nikah türleri mücahiliye, yani İslamsız ve allahsız düzende yaygınlaşmıştı. Savaşlarda esir alınan köle ve cariyeler, pazar ve panayırlarda alınıp satılır, mal gibi miras kalır, çeşitli işlerde de ölesiye çalıştırılırdı. Arap toplumunda erkek, kabilenin alelade bir ferdi değil, bir savaşçı olarak kabilenin güç kaynağı kabul edilirken, kadın ve çocukların statüleri köleden farklı değildi. Fakirlik korkusuyla çocuklar öldürülür, özellikle kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil edilirdi. Üvey anneler babadan kalma miras gibi kabul edilir, isterse büyük çocukla evlendirilirdi. Cahili döneminde hac en önemli bir yaygın ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Araplar Hacer-ül Esvede saygılarını taparak gösterirler. Birçoğu erkek kadın fark etmeksizin günahlarından arındıklarını sembolize etmek üzere Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Araplar hac dönemini barış ve esenlik zamanı kabul ederek Kabe'den başka tapınaklarda da hac ederlerdi. İşte Arap Yarımadası'nda bireysel ve toplumsal yaşantı bozulmuş. İnanç ve ahlaki yapı kokuşmuş. Mekke güvenilen yer olma özelliğini yitirmiş, cehalet ve zulmün merkezi haline gelmişti. Kur'an'ın diliyle insanlık, Maide Suresi 50. ayette, Ali İmran 154'te, Azab 33'te gibi anlatılı üzere Kur'an diliyle insanlık, cahiliye dönemini yaşıyordu. Cahiliye dönemi Arapları, siyasi ve fikri bir birlikteliğe sahip olmadıkları için tamamen ortak bir inanç sistemine sahip değillerdi. Kur'an-ı Kerim'de şirkle ilgili ayetleri incelediğimizde, müşriklerin Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte ona yardımcılar ihtas ettiklerini ya da Allah'a yaklaşmak için vesile addettiklerini iddia ettiklerini görüyorduk. Put, insanların kutsal kabul ederek taptıkları maddi türden cansız varlık ve eşyalara verilen at, putperestlik ise canlı veya cansız varlıkları tanrılaştırarak onlara tapınmak. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Araplar arasında en eski ve yaygın inanç olması nedeniyle özellikle putperestlik üzerinde durmuş ve putperestliğin ortaya çıkışı ile ilgili olarak da Nuh Aleyhisselam'ın kavmi örnek verilmiştir. Nuh Suresi 23. ayette Şöyle dediler, Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele vedi, süva'ı, yeğusu, yeoku ve nesri hiç bırakmayın diye ifade ediyorlardı. Yine Hz. İbrahim'in kavminin de benzer şekilde temsili heykeller yontarak bunlara taptıkları biliniyor. Enbiya Suresi 52 ve 53. ayetlerde, ''Hani o babasına ve kavmine ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?'' demişti. Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk, dediler. Kur'an'da putperestlik örneklerinden bir diğeri de yine İsrailoğulları ile ilgili. Hz. Musa aleyhisselam ile birlikte, Firavun'un kaminden kurtulan İsrailoğları yolculukları sırasında puta tapan bir kavimle karşılaşmışlar ve Musa Aleyhisselam'dan kendilerine aynı şekilde bir put yapmasını istemişler. Hazreti Musa da onlara ne büyük bir cehalet içerisinde olduklarını bildirmiş ve onları yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırmıştı Araf Suresi 138 ve 139. ayetlerde. Ayetlerden anlaşıldığı gibi bu tür puta tapıcılık insanları atalarından e, miras kalmış bir batıl. Başlangıçta tevhid inancına sahip olan Mekke müşrikleri daha sonra tevhidden uzaklaşınca putlara tapar hale gelmişler. Zira din kelimesi İslam'daki istilahi manasıyla cahil döneminde de kullanılmaktaydı. İslami dönemde olduğu gibi cahiliye dönemde de Rab ve İlah kelimelerinin aksine Rahman'ın çoğunluğu bulunması, bu kelimenin bir tek Tanrı'yı yani Allah'a ifade ettiği gösteriliyor. Allah kavramı putperest Araplar için yeni bir kavram değil. Hem Arap şiirinde hem de eski kitabelerde geçen bir kavram. Abdullah ismi onlarda çok yaygın ve aralarındaki anlaşmaz, anlaşma ve yazışmalarında Allah'ın ismini kullanıyorlardı. Onlar Allah'ı Tanrıların başı ve Kabe'nin Rabbi olarak kabul ediyorlar. Dualarında Allah'ı zikrediyorlar. Özellikle de Ya Allah ve ve tabirlerine yer veriyorlar. Şiirlerinde Allah'a putlara tanıdıklarından daha üstün sıfatlar isnat ederek, onun adına yemin ediyorlardı. Onlar yeri ve göğü, arasındaki varlıkları yaratanı, yağmur yağdırıp toprağa canlandıranı, güneşe, aya, yıldızlara hükmeden bir yaratıcı ve sığınılacak en yüce varlık olarak Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. En büyük yeminlerini Allah adına yapıyorlar. Ürünlerin bir kısmını Allah'a ayırıyorlar. Sıkıntıya düştüklerinde ona yalvarıyorlardı. Zira, insanoğlu yaratılış olarak kendisinden daha güçlü bir kuvvetle karşı karşıya olduğunu ve bu kuvvet karşısında aciz kaldığını bilmekte bilmekte ve bu nedenle her zaman yüce bir varlığa inanma ve ona ibadet etme ihtiyacı hissetmekteydi. Putperest müşrikler Allah'a iman birlikte ona korkuda ümitte ve duada ve hatta ibadette ona ortak koşuyorlar cehalet ve inatlarından dolayı da yüce yaratıcıya secde etmeye yanaşmıyorlardı Furkan suresinin 60. ayetini hatırlayalım onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde Rahman da nedir? Senin bize emrettiğini mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini arttırır. Putperest müşriklerin Rahman da neymiş demelerinin gerçek sebebi, Allah'ın Rahman ismini bilmemeleri değil, İslam karşısındaki bilinen inatçı ve isyankar tavırlarıydı. Allah'a inanmalarına rağmen tefekkür ve araştırmayı terk ettiklerinden dolayı, yaratıcıya bazı aracılar vasıtasıyla yaklaşabileceklerini düşünerek putlara tapmaya başlamışlardı. İslam'ın zuhur ettiği sırada Araplar arasında temelde farklı olan tanrı fikirlerinin bir noktada birleşmesinden meydana gelen bir Allah inancı gelişmişti. Cahiliyede Allah kavramı diğer tanrılarla yan yanaydı. Allah Allah Üstün varlıkların başında olmakla birlikte diğer tanrılara aykırı değildi. Cahiliye dönemi Mekke Arapları da Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte tahta veya taştan yapılma çok sayıda puta tapıyorlardı. İlk olarak onları puta tapmaya sevk eden sebepse Mekke'den ayrılanların kutlu eve saygılarından dolayı, haremden yanlarına aldıkları taşları götürmeleri ve konakladıkları yerlerde kendilerine uğur getirsinler diye Kâbe'nin etrafında döner gibi, o taşların etrafında dönmeleri olmuştu. Mekke'de putperestliğin başlamasına sebep olan bir diğer olay da, Mekke'nin ileri geleni Amr bin Luhay'ın Şam'a gittiğinde, Orada insanların putlara taptıklarını görerek onlardan birini Mekke'ye getirmesiydi. Amr, kırmızı akikten insan şeklinde yapılmış olan ve Kabe'deki putların en büyüğü olarak bilinen Hubel isimli putu da Şam'dan Mekke'ye getirerek Kabe'nin etrafına dikmiş, böylece Hz. İbrahim'in getirdiği tevhid dininin değiştirilmesine öncülük etmişti. İslam'dan önce Kabe kutsallığını korumasına rağmen tevhid inancının sembolü olmaktan çıkıp puthane halini almış, Kureyşliler yüzyıllardan beri putperest bir toplum haline gelmişti. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen Lat, Uzza ve Menat Kureyşlilerin en fazla önem verdikleri putlardı. Bunların en eskisi Menat olup Mekke ile Medine arasında Kudeyt denilen yerde dikiliydi. Mekke ve Medine civarında oturanlar ona saygı için kurban ve hediyeler sunarlardı. Lat adı verilen put ise dört keşeli bir kaya parçasından oluşmakta, Taif'te bulunmaktaydı. Kureyş'in en büyük putu Uzza ise Nahla Vadisi'nde bulunuyordu. Zulhulasa, Zülkafeyn, Saad isimli putlar da o dönemde başlıca tapınılan putlardandı. İsa ve Naila isimli putlar da saygı gösterdikleri putlardandı. Bunlar Cürhimi'lerden yani Mekke'nin eski halklarından bir erkek ve kızı temsil etmekte olup onların Kabe içerisinde zina ettikleri için taş haline getirildiklerine inanılmaktaydı ve onlara ibret olması için, insanlar ibret olması için sergilenmekteydi. Amir bin Luhay bunlara da tapınılmasını emretmişti. Bunların dışında bazı müfessirler, Kureyş'e ait cipt ve tavut isimli iki putun varlığından söz etmiş olsalar da, müfessirlerin çoğunluğu put, bunların Kureyş'e ait iki heykel olmaktan çok, onları şirke götüren iki kavram oldukları noktasında yoğunlaşmıştı. Bunlardan başka çeşitli kabilelerin kendilerine mahsus kapıcıları ve bakıcıları bulunmak, bulunan tapınakları da vardı. Bir puta veya tapınağa gücü yetmeyenler, Beğendiği bir taşı Kabe'nin veya tapınaklardan herhangi birinin önüne diker sonra o taşın etrafında dolaşırdı. Kureyşlilerden evinde putu olmayan evlerine girerken ve çıkarken ellerini puta sürmeyen hiçbir kimse yoktu. Bir kimse yol açmak istediği veya yolculuktan döndüğü zaman mutlaka onlara el sürerdi. Mekkeli müşriklerin birçoğu da, putların isimleriyle anılıyordu. Mesela Ebu Leheb'in adı Abdülüzzah'ydı. Ebu Talib'in adı Abdümenaf olarak biliniyordu. Mekkeliler yeminlerini de putlar üzerine yapıyorlardı. Mekki müşrikleri putların bizzat kendilerinden ziyade onların çağrıştırdıkları düşünce ve yaşam biçimini benimsemekte, kendilerince onlara bir takım anlamlar yükleyerek Onların temsil ettiği anlamlara tapıyorlar, putları Allah ile aralarında bir aracı olarak görüyorlardı. Allah'a ortak koştukları varlıkları, yontukları, şekil ve heykellerde ölümsüzleştirmeye çalışıyorlardı. Öte yandan putperest müşrikler Yahudi ve Hristiyanlar gibi Allah'ı kendilerine benzeterek meleklerin onun kızları olduğuna inanıyorlardı. Erkek size dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaşmadır. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat eder dururlar diye Allah Azze ve Celle onların cahiliyetine dikkat çekiyor. Müşrikler kız çocuklarını erkek çocuklarından daha aşağı saydıkları hatta onların varlığından utandıkları halde melekleri Allah'ın kızları kabul ederek büyük bir tutarsızlık sergiliyorlardı. Meleklerin Allah'ın kızları olduğuna dair inançlarına bağlı olarak onlara dişi varlıkların adlarını veriyorlar, onlardan yardım diliyorlar, resimlerini yapıp takmakla meleklerin kuvvetlerine yaklaşmanın mümkün olacağı ve bu vesileyle şefaatlerine ulaşabileceğinin kanaatini taşıyorlardı. Ayetlerden anladığımıza göre Mekke müşriklerinin birçoğu Putları meleklerin yeryüzündeki sembolleri olarak görüyorlardı ve onlar adına kurbanlar kesiyorlardı. Bugün de kız çocuklarına melek adını koyarak cahiliyeden bilerek ya da kısmen bu hatırayı taşımış oluyor insanlar. Oysa Kur'an-ı Kerim putları hiçbir şeye sahip olmayan, yaratmayan, rızık vermeyen, diriltmeyen, öldürmeyen, fayda veya zarar vermeye güç yetiremeyen, hiçbir sıkıntıyı gideremeyen, elleri ve ayakları olmayan, görmeyen ve duymayan varlıklar olarak tanımlamış ve her ne şekilde olursa olsun, bunlara ibadet edilmesini Allah'a ortak koşmak olarak nitelemiş ve bunu da en büyük zulüm olarak kabul etmiştir. Çevresini topladığı bir grup sebebiyle televizyonda bir programa çıkıp habardan bu tarafından bakmışsın habardan diğer tarafından bakmışsın onlar put şeklinde aslında Allah'a tapıyorlar diye ağzındaki kelimeleri yuvarlayarak masum ve saf müslümanları şirki götürmeye çalışan babızı popüler yazarların yapmış olduğunun benzerini o zaman da yapıyorlardı Öte yandan aziz dinleyiciler, putperest müşrikler, cinler ile Allah arasında akrabalık bağı olduğuna, onların olağanüstü güçlerinin varlığına da inanıyorlar, onlardan korkuyorlar ve ibadet ediyorlardı. Onlar melekleri iyilik, hayır, fayda ve yardım unsuru, cinleri de kötülük, zarar ve eziyet unsuru olarak görüyorlardı. Öte yandan, müşrikler, cinlerin insanları ıssız yerlerde gördüklerinde, onu kendi hükümleri altına aldıklarına, akıllarını alarak onları şaşkın hale getirdiklerine inanıyorlar. Bu nedenle, yolculuğa çıktıklarında özellikle geceleyin bir vadedeyken, bu vadinin efendisine sığınıyorum diyorlar, sarı hastalığına yakalanmanın da, cinlerin etkisiyle olduğunu kabul ediyorlar. Ayrıca cinlerin insanların kalplerine şüphe ve vesvese verdiklerine inanıyorlardı. Bu nedenle canımız, her şeyimiz, mabudumuz Allah gece karanlığında cinlere sığınmak yerine Allah'a sığınılmasının gerektiğini ve her türlü vesvesenin kötülüğünden korunmasının da sadece Allah'a sığınmakla mümkün olacağını bize Felak suresiyle Nas surelerinde öğretiyordu. Bu nedenle meleklere ibadet edip şefaatlerini dilerken, cinlere de ibadet etmek ve onlara sığmakla, onların zarar ve kötülüklerinden korunmak istiyorlardı. Halbuki cinlerin yaratılma gayesi de, وَمَا خَالَقْدُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَيْ لَا لِعَبُدُونَ İnsanlar gibi sadece Allah'a kulluk etmektir. Onlar kulluk edilecek varlıklar değil, kendileri kulluğa muhtaç varlıklardı. Dostumuz Allah adeta Kur'an'ın özeti mahiyetindeki ihlas suresinde müşriklerin zatı ve sıfatları hakkındaki iddialarını nef ederek vahdaniyet sıfatını bildirmiş, ayrıca kendisinin samet sıfatıyla hiçbir varlığa muhtaç olmadığını yarattığı varlıklar gibi doğmamış ve doğurmamış olduğunu ve hiçbir varlığın da kendisine benzemediğini zatında, sıfatlarında ve fiillerinde denginin olmadığını bildirmiştir. Kur'an'ın üçte birine denktir buyurur o yüzden Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü Kur'an'ın üçte biri imanı, üçte biri ameli, üçte biri anlatır. İmanın özeti olduğu için İhlas Suresi bizde de hep nesillere ihlas kalmıştır. Tabii biz genelde sevap olarak düşündüğümüz için üç ihlas bir fatihi okumayı kendimize tercih etmişiz. Yani üçte biri ise ihlas. Üç defa okuduğun zaman üçte üçünü okumuş olursun. Böylece hatim etmiş olursun. Peşine de fatihayı şerifiye bağladığın zaman hatim duasını yapmış olursun. Düşüncesi hüsnüzen olarak kalmış. Aslında Allah Resulün burada üçte biri mahiyetinde buyurmuş olduğu hakikat tevhidi hakikat olarak bizlere kalmıştı. Malum Medine-Mekke'ye vazifeli olarak çok gidip geliyoruz. Ee, özellikle bu 46. gidişimde ara geçişteki uzun 5 buçuk saatlik yolda e, imanın temelini anlatırken, umre ve ihram yolcunun anlatırken bunu anlattığımı hatırlayacak değerli dinleyiciler içerisindeki benle bu yolculukta vazife yapmış olanlar. Hicaz bölgesinde Putre'li Arapların dışında Resulullah Aleyhisselam'dan uzun bir zaman önce bölgeye yerleştikleri bilinen Yahudiler de yaşamaktaydı. Kur'an'ın onlara İsrailoğulları diye hitap etmesinin sebebi de onların bölgeye dışarıdan gelmeleriydi. Yahudilik Arabistan bölgesinde görülen ilahi diye addedilen dinlerin en önemli ve en eskisiydi. Filistin'den Suriye-Hicaz arasındaki yerlere, sığmak zorunda kalan Yahudiler vasıtasıyla gelmiş. Yesrib'e kadar yani Medenin eski adı Yesir, biliyorsunuz. Yesrib'e kadar girmişti. Ancak Yahudilerin Arap Yarımadası'na ne zaman gelip yerleştiği kesin olarak bilinmiyor. Hazreti Adem ile başlayan İslam Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile tekrardan inkişaf ettiği sırada Arap Yarımadası'nın dört bir köşesinde ferdi olduğu kadar küçük camialar halinde Yahudiler de görülüyor. Mekke döneminde nazil olan kendisine nispet ettikleri kimsenin dili yabancıdır ayeti, Yahudileri şahit gösteren İsrailoğullarına sor ve benzeri ayetlerden hareketle müfessirler Mekke'de bir Yahudi varlığına işaret edildiğini de ifade ediyor. Miladi 6. asrın başlarında Yahudi ve Hristiyanlar son peygamber olarak insanlığın muhtaç olduğu eksik tarafları tamamlayacak ve hakikati onlara tekrarlayacak bir şahsiyetin zuhur etmesi beklentisi içerisindeydiler. Resulullah Aleyhisselam'ın isim ve sıfatları Tevrat ve İncil'de yazılı olduğundan, Yahudiler bu konuda tam bir bilgiye sahipti. Ancak onlar Hazreti Davud'un soyundan gelecek, kendilerini sıkıntı ve baskılardan kurtaracak ve Davud e, devrindeki ihtişama ulaştıracak olan bir Mesih'i, bir Mehdi'yi, beklemekteydiler Araf suresi 150, 157. ayet Bakara suresi 146. ayet bunu ifade ediyor yine kitab-ı mukaddes diye şimdi başlarına mezmurlar yani Zebur'u sonra eski ahidi yani Tevrat'ı sonra Dukamat'ta Yuhanna Marcos incilerini koyup sonra da Pavlus mektuplarını e, nacizane e, dört defa baştan sonra kitab-ı mukaddesi hatmettik onların ifadesiyle okuduk ve burada hakikaten hala daha bu peygamber aleyhisselamın sıfatlarının anlatıldığı ayetleri görebiliyoruz. Hatta bununla alakalı emisyonerler cevap verin diye bir kitap yazmıştım 2006'da. Kur'un alakalı radyoda sohbetlerimizle çeşitli zamanlarda dile getiriyoruz hala daha bulunduğu halde ama kibir ve gurur bunu ikrar etmenin önüne geçiyor. Aynı zamanda kaynaklarda Yahudilerin bu peygamberi beklediklerini fakat ona tabi olup yolundan gitmek için değil doğar doğmaz ona bir suikast tertipleyip öldürmek için bekleştiklerini de bildiriyor. Resulullah aleyhisselamın tebliğ vazifesine başlamadan birkaç sene önce bazı Yahudiler onu insanlara bildirdiği şeylerden sadece haberdar olmakla kalmamışlar aynı zamanda ona karşı bir tavır ve tutum da sergilemişler. Muhammed Hamidullah'ın eserlerinde bunun notlarını görüyor, görmüştük detaylarıyla Kendilerine kitap verdiklerimizde onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler Onu kendi öz oğullarına tanıdıkları gibi tanırlar Kendilerini ziyaya ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar şeklinde Enam suresi 14-20. ayetlerde bunu bize gösteriyor Sayıları birkaç yüzü geçmemekle birlikte, Mekke'de Yahudi bir azınlığın varlığı biliniyor. Ancak ticaret veya başka maksatlarla Taif, Yemen, Medine, Hayber, Irak, Mısır, Habeşistan gibi yerlere giden Mekkeliler, gittikleri yerlerin ahalisine Resulullah Aleyhisselam'dan ve İslam'dan bahsediyorlardı. Dolayısıyla sadece Mekke ve Medine'deki Yahudiler değil, bütün Arap Yarımadası'ndaki Yahudiler, yeni dinden ve peygamberinden haberdar oluyorlardı. Yahudiler arasında şahsiyet ve manevi güç yönünden irade sahibi kimseler olduğu gibi, İslam'ı kabul noktasında direnen hatta zalim ve taşkınlık yapan kimseler de vardı. Onlar, kıymetli incimiz Resulullah Aleyhisselam'ı çok iyi tanımalarına rağmen, İslam'a karşı tutumları nedeniyle onunla mücadele etmekteydiler. İslam'ın Resulullah Aleyhisselam dönemindeki ilk devir, ilk devirlerinde İslam'ı kabul eden Abdullah bin Selam gibi bazı Yahudiler olmasına rağmen birçoğu İslam'a karşı girişilen propaganda ve acı olaylarda aktif rol oynuyorlardı. Mekke müşrikleri Resulullah Aleyhisselam'a karşı getirdikleri eleştiri ve ithamlarda zaman zaman Yahudiler tarafından telkin edilen bir takım sözleri dile getiriyorlardı. Yahudiler, e, Peygamber aleyhisselam ile kavmi arasında geçen münakaşa ve münazaralara heyecanla katılıyorlar, onun Allah'ın Resulü olma vasfına şiddetli bir şekilde reddederek onunla mücadele ediyorlardı. Mekke döneminde ve hicretin ilk yıllarında Medine'de ehli kitapla ilgili olarak inmiş olan ayetlerden, bu dönemlerde ehli kitabın Müslümanlara pil ölçüde sıcak baktığı ve onlarla dostça ilişkiler içerisinde bulunduğu anlaşılıyor. Ancak hicretten sonra Medine'deki Arap kabilelerin İslam kabul etmeleri ve Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında kinetlenmeleri özellikle Yahudilerin beklentilerini boşa çıkarmış. Kendilerinin siyasi ve ekonomik geleceklerinin tehlikede olduğunu düşünerek, Mekke müşrikleriyle iş birliği yapmışlar ve Müslümanlara cephe almışlardı. Medine'ye hicretten sonra Yahudilerin peygamberin çağrısına karşı mücadeleci ve inkarcı tutumları birçok ayette dikkat çekiliyor. Arjeden Bakara Suresi 40, 41, 47, 50, 87. gibi ayetlere bakıp detaylarını görebilir. Görülen o ki putperest müşriklerin Resulullah Aleyhisselam'dan istedikleri saçma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 kendi bağlı bulundukları putperestlik dininden hangisinin daha doğru olduğunu sormuşlar. Onlar da Arap müşriklerinin daha doğru bir yolda olduklarını söylemişlerdi. Nisa 51. ayette hatırlayacaksınız. Kur'an'ın ifadesiyle onlar sapıklığı satın alıyorlar ve müminleri de saptırmak istiyorlardı. Nisa 44'te hatırlıyorsunuz. Ancak ne var ki onların bilginleri ve Rabbani olanları da halkı ve kitleleri, kitleleri günah işlemekten ve çirkin işlere bulaşmaktan alıkoyma görevini yerine getirmemişlerdi. Maide suresi 62 ve 63. ayetlerde bu kınımayı görüyoruz. Ayrıca Yahudiler tüm peygamberlerin kendi ataları olan İshak'ın soyundan geldiklerini ileri sürerek, Araplara karşı üstünlük tasıyorlar Araplarla Yahudiler arasında Hz. İbrahim'i ata kabul etme, Kabe ve hac gelenekleriyle ilgili konularda zaman zaman tartışmalar oluyordu. Kendilerinin Allah'ın dostları, çocukları ve sevgili kulları olduğuna, onun katında büyük bir paya sahip olduklarına ve onun yanında ileri kimseler olduklarına inanıyorlardı. Cuma suresi 6, May'da 18, Bakara 89, 111, 120, Ali 78, 188, Nisa 49 ve benzeri ayetlerde bunu hep görüyoruz. Yahudiliğin birçok hükmünün, Bedevilerin hayat tarzına uygun olmaması, ayrıca onların kendilerini Allah'ın seçilmiş halkı olarak görerek ırkçılık yapmaları, Dinlerini yaymak için gayret göstermek yerine fitne çıkaran ve mal düşkünü olarak şöhret bulmaları bu dinin yani Yahudiliğin Araplar tarafından kabul görmemesine neden olmuştur. Medine çevresi ve Yemen hariç tutulursa, Yahudiliğin Araplar arasında pek fazla ilgi görmediği müşahede edilir. Bugün de güncel hayatta da öyle. Kudüs'e gittiğimiz zaman rehber görevli olarak hala kendi aralarındaki her ne kadar medyaya yansımasa da çatışmaları görebiliyorsunuz. Yani işte o nazi kampındaki Yahudilerin asıl ırk olarak görülüp kendilerinin kutsal addedilmesi, sonradan Yahudiler, Yahudiliği seçenlerin ise onlara tabi birer hizmetkar bir köle vazifesi gibi görmeleri gibi seçenekleri bugün hala Kudüs'e giderseniz bir Kudüs turunda göreceksiniz. Allah Azze ve Celle ayetlerde Yahudilerin Resulullah Aleyhisselam'a ve Müslümanlara yönelttikleri ithamlarda haksızlıklarını ifade etmekte, ayrıca da onların kendi aralarında da birlik ve bütünlüğün olmadığını bildirmektedir. Bakara Suresi 145. Ayet günümüzde de yansıması devam ediyor. Kur'an'ın birbiri ardınca gelen birçok suresi, Yahudileri kendilerine gönderilen ilahi gerçekleri reddetmekle ve aralarında bu konuda bitip, tütme, bitip e, tükenmeyen münakaşaları sürdürdüğünü ifade ediyor. Biraz önce arsettiğim gibi hala da Kudüs'te bunu müşahede edebiliyorsunuz. Yahudiler kendilerine açık delillerle gönderilen hak dinin özünden uzaklaşarak şirke dayalı bir din anlayışına sapmışlardı. Birçoğu hahamların Allah adına uydurdukları hükümleri adeta ilahi hükümlermiş gibi benimsemişler ve uygulamışlardı. Din adamlarına dinde hüküm koyucu ve değiştirici bir vasıf vererek onları Allah'a şirk koşmuşlardı. Kur'an'da Yahudilerin Allah'a oğul isnat etme, peygamberlere ve salih kimselere iftira atma ve haksız yere onları öldürme, Dinlerini bile bile tahrif edip değiştirme, hükümlerini bozma, hak ile batılı birbirine karıştırma, yasakları çiğneme, sözlerini bozma, vefasızlık, düzenbazlık, cimrilik, cehennem ateşinin sayılı günle sayılı günler dışında kendilerine, kendilerine dokunmayacağını iddia etme, başkalarını kuşkuya düşürme gibi özelliklerine Cenab-ı değiniyor. Bakara 111 gibi ayetlerde bunu görüyoruz. Bununla birlikte Yahudilerin sahip oldukları bir takım değer ve meziyetler Kur'an'da da ifade ediliyor. Mesela al İmran 75. ayette Kur'an, kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ''Ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez.'' buyuruyor Cenab-ı Hak Ali İman, 75. ayette. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim yeri geldikçe bazı konularda Tevrat'ı ve Yahudileri şahit göstermiş, gerçek durumun kendilerinden sorulabilmesi için Yahudilere müracaat edilebileceğini bazı tarihi konularda dile getirmiştir. Mesela Yunus Suresi 94, İtra, İsra Suresi 101. ayet gibi, eğer sana indirdiğimiz şeyde şüphe içindeysen senden önce kitabı okuyanlara sor diye Tevrat işaret etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara müşrik putperest kadınlarla evlenmeyi ve müşrikler tarafından kesilmiş hayvanların etini yemek yasaklanmışsa da Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmeye ve onların kestiklerinin yenmesine müsaade edilmiş olması düşündürücüdür kuran Kerim'in Yahudiler hakkında gösterdiği en yüksek methu senalara rağmen İslam ile Yahudiler arasındaki ilişkiler daima kötü gitmiştir. Çünkü İslam'ın tebliğindeki e, tevhid hakikatini görememiş, Muhammed Aleyhisselam'ın tebligatına objektif olarak bakmaktan nasip alamamışlar. Irkçılık e, virüsüyle bugün hala daha zulümlerini artırarak sadece Müslümanların değil, tüm insaf ve vicdan sahiplerinin, tepkisini almaya devam etmişlerdir devam etmektedirler inanç açısından Müslümanlara Hristiyanların daha çok yakın olduğunu Kur'an'ın ifadesiyle de görüyoruz Hristiyanlık başlangıçta Hz. İsa ile yani aslında Hristiyanlık dediğimiz İslam yani Hz. Adem ile başlayan din Hz. İsa dönemindeki halini sonra Hristiyanlık olarak bozmuşlar Kutsal kitabı İncil vasıtasıyla Tevratı destekleyen Tevhid diniyken İslamken sonradan İslam'dan bozarak onu Hristiyanlık diye farklı bir din olarak ortaya koymuşlar. Kur'an'da Hristiyanlar için Nasara kelimesini bu yüzden Cenabı kullanmış ve birçok ayette Yahudilerle birlikte ehli kitap olarak anılmışlar. aile İmran suresi 64. ayet mesela de ki Ey ehli kitap bizimle sizin aranızda ortak bir söz ekiliniz yalnız Allah'a ibadet edelim ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyiniz ki ey müslümanlar şahit olun biz Müslümanlarız, yani Hazreti Adem ile başlayan mübarek İslam dininin, İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın anlattığı din olan İslam'ın müntesipleriyiz. Böylece Allah Teala her iki ihdas edilmiş dinin de esasen İslam olduğunu bilirmiştir. Hristiyanlık vahiy ve kutsal kitaba dayanan, aslında İslam olmakla beraber sonradan, Teslise dönüşmüş olan, yani üçe dönüşmüş olan ilahi kaynaklı bir din olmakla beraber havarilerin arasına sonradan giren Pavlus'un yorumuyla değişik bir nitelik kazanmış. Arius ve taraftarlarının vahtaniyetçilik lehinde gösterdikleri uzun çabalara rağmen Yahudiler gibi Hristiyanlar da Allah'ın gönderdiği peygamberlerin emir ve tavsiyelerinden saparak şirke düşmüşlerdir. Hristiyanlara tevhid yani İslam çizgisinden saplarıp şirke götüren en önemli unsur ise Allah'ı ne geçmişte ne de günümüzde bir türlü izahını yapamadıkları izahı zor fakat inanılması gerekli bir sır olarak formülleştirdikleri baba, oğul ve kutsal Kudüs'ten yani ruhul Kudüs'ten oluşan üçlü bir unsurun parçası olarak düşünmeleri. Böylece önce Hz. İsa'yı daha sonra da Hazreti Meryem'i ilahlaştırmış olmaları olmuştur. Böylece Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuştur. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur diye Maide suresinin 71. ayeti bu hadis yanıtır yine Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de ''Nice peygamberler gelip geçmiştir.'' diye, Maide suresinin 75. ayeti, Nisa suresinin 156 ve 157. ayetleri ifade eder. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa'yı, Tevrat'ı doğrulayan ve Ahmet isminde kendisinden sonra gelecek olan peygamberin müjdecisi olarak tanıtır. Saf suresi 6. ayette, onunla ilgili olarak asla Allah'ın oğlu terimini kullanmaz. Hristiyanlar bütün kainatın yegane yaratıcısı ve yaşatanı olarak Allah'a iman etmekle birlikte Allah'ı baba oğul ve ruhul Kudüs'ten oluşan üçlü bir unsurun parçası olarak düşündüklerinden dolayı Allah'a ortak koşmuşlardır. Onların Hazreti İsa'nın uluhiyetini kabul etmelerinde ya da ona ilahi bir nitelik kazandırmalarındaki başlıca dayanıkları onun babasız doğmuş olmasıydı. Halbuki babasının ihtiyarlığı, annesinin kısırlığına rağmen, onun tesesinin oğlu olan Hazreti Yahya'nın doğuşu mucizesi Hristiyanların kabul ettiği bir olay. Hazreti Yahya'nın bu şekilde doğuşu ona bir uluhiyet niteliği kazandırmadığı halde, Hz. İsa'nın babasız olarak doğuşunun ona uluhiyet kazandırması inanılmaz, anlaşılmaz bir olay. Kur'an-ı Kerim sadece babası değil, annesi de olmayan Hz. Adem aleyhisselam ile Hz. İsa'nın yaratılışını kıyaslamakta, Hz. İsa'nınkinden daha mucizevi olan ilk yaratılışın, ilk insanın yaratılışına dikkat çekmekte. Nisa suresi 1. ayet, Araf suresi 189. ayet, Zümer suresi 6. ayet, Gafir suresi 67. ayette, hiçbir varlığı ona ortak koşmadan yalnızca Allah'a kulluk edilmesini istemektedir. Şüphesiz ki, her şeyi yoktan var eden Allah, Mutlak kudret ve kuvvetiyle istediği anda her şeyi yaratmaya gücü yetendir. Meryem Suresi 35. ayette Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol" der ve o da onu verir. Yine Tevbe Suresi 31. ayeti hatırlayalım.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 Yaptığı her şeyin hesabını vereceğini bilen insan ile hesapsızca yaşayan hiçbir olur mu? Allah gelmiş ve geleceğimizi zahir ve batınımızı razı olduğu haliyle hallendirsin. Sosyal medyanın desise ve vesveseleriyle okumaktan ilimden âri bir yaşamı nefs ve şeytanın heves ve heyezanlarını kurban etmekte olan kişilerin ruhlarına, imanın nurunu ve vahyin berraklığını ihsan eylesin. Bu haftaki radyo sohbetimizi de burada tamamlıyoruz. Selam olsun, nefs Mekkesinden gönül medinesine hicret edebilenlere, ahir zaman sahabesi olmayı dert edinenlere, sağına soluna bakıp grup ve güruh aramadan Allah Allah deyip yürüyenlere, selam olsun çalışmalarımıza www.adnansansunut.com ve sitemden ulaşabilirsiniz ve selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu